de İslam'ın temellerinden biri nedir? Kelime-i şehadet. Bu kelime-i şehadet iki kelime olarak mülafaza ediyor. Bu hususta el-üsnetin itikadı nelerdir diyor. Şimdi efendim, burada hangi hadislere bu başlıkta ilk kelime burada hangi hadis-i şerife işaret ediliyor? Büniyel İslam ala Sahih hadis İslam 5 temel üzerine oturtulmuştur. Temelsiz efendim, direksiz bina tutar mı? tutmak İslam'da bu 5 direkt temel üzerine kurulmuştur. Birincisi nedir? Kelime-i Şehadet'tir. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la muhamdülü ve rasulü. Bu kelime-i Şehadet. İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü hacca gitmek. Beşinci zekat vermek. Yani İslam'ın beş şartı var. İşte ve-i kamis salat ve-i zekat ve-l-hac ve-haccil-bet ve-savmi-ramadân beş temel üzerine. O hadis-i şerife işaret ediyor. Şimdi bu iki kelime imanla, tevhidle ilgili bütün e, meseleleri içine almış mıdır? Almıştır. Çünkü neden? Allah'tan başka ilahi yok dersen ancak onun sözü dinlenir. Kur'an'da ne buyuruyorsa haktır. Peki Resulullah onun elçisi ise bize ne getirdiyse nedir? Haktır. O zaman Kur'an kaynağımız La ilahe illallah, Allah'ın. Muhammed-i Resulullah elçisi ise o da tebliğ ile görevli, onu da Allah gönderdi. O da bütün hadislerde oraya girdi mi? Kitap, sünnet. E kitap ve sünnetin içinde de icma ve kıyası da delil sayıyor mu? Sayıyor. Dolayısıyla delillerin hepsi nereye geliyor? La ilahe illallah. Allah Muhammedun Resulullah geliyor, toplanıyor. Yani la ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir şeye muhtaç olmayan bir varlık yok. Her varlık Allah'tan... Kendinden gayrı her şeye muhtaç olur, Allah'a mutlaka muhtaç olur. Bana muhtaç olmasa, her varlık Allah'a mutlaka muhtaç olur. Ama Allah öyle bir zat ki, kimseye muhtaç olmaz. La ilahe illallah. Her şeyden müstahni olan ilah, ancak Allah var. Başka her şey muhtaç, müstahni olamaz. Şimdi la ilahe illallah, bunun altına ne giriyor aynı zamanda? Allah'tan gayrı her şey Allah'a muhtaç. Özetle. Allah'tan gayrı her şey Allah'a muhtaç, yaratılmakta da muhtaç, yaşatılmakta da muhtaç, şu anda varlığını devam ettirmekte de muhtaç, dirilmekte her şey de muhtaç. Bunun altına diyor, 28 tane itikatla ilgili konu giriyor. La ilaha illallah'ın azı. Yirmi başlık açılıyor burada. Vücut sıfatı, kıdem sıfatı, beka sıfatı, muhalefetü'l-e hadis bunları konuşacağız varlığı, birliği, işte, evvel olmaması, yaratılanlara benzememesi, kıyam bi nefsi, sem' sıfatı, basar sıfatı, hayat sıfatı, ilim sıfatı, kudret sıfatı, kelam sıfatı, tekvin sıfatı bütün bunlar bunun altına girer. Çünkü Allah Teala hiçbir şeye muhtaç değilse, kemal sıfatlarla müttasıfsa 28 tane madde ve başlık altında onun bu ilahlığının sıfatlarını, ayrılmaz olan özelliklerini konuşmamız gerekiyor. İlah'ta onlar Bulunmasın. Çünkü onlar olmadan ilah olmaz. Değil mi? Cahilden ilah olur mu? Olmaz. E, alın yazısı yok diyen ne demiş oluyor? Önceden bilmiyor ne olacağını demiş oluyor. İşte bak kafadan gitti. Yani alın yazısı yok diyenin la ilahe illallah demesi yoktur. Hükümsüzdür. Çünkü Allah'a ilah diyorsun. Her noksanlıktan münezzeh diyorsun. Ondan sonra da yarın ne olacağını bilmez diyorsun. Ulan yarın ne olacağını bir tek ben bilirim diyor zaten Kur'an'da. Sen diyorsun, onun da bilmezsin diyorsun. Aziz Bayındır demedi mi? Senin kimle evleneceğini Allah ne bilsin evladım demedi mi? La ilahe illallah. Bozuldu mu? E bozuldu. Nasıl gelimeyi tevhid okuyorsun, Allah bilmez diyorsun? Hüseyin Hatay da öyle diyor da Hüseyin Hatay çok meşhur değil. Neyse efendim, onu da arada söylüyoruz. Onlar başı çeken, Bütün bu milletin vebali onların boynuna. Yani o ilahiyatlardaki ilk şey yapan Said Hatipoğlu hadiste Hüseyin Hatay ilmi kelam ve tefsirde bütün milletin itikadını bozan zaten işte bu yaşar okuyanlar işte bayraktar bayraklılar falan bilmem neler bunlar onların torunu. Direkt de okumamış, okuyandan okumuş yani. Okuyan'dan okuymuş, ondan sonra da okuyan geldi zaten şimdi. Hepsinden okumuş, hep o hepsinden birden okumuş, Mehmet Okuyan. İşte bunlar, efendim, hep başlangıcı çekene hepsinin vebali kadar yazılacak. Onlar da Said Hatipoğlu gibi, Hüseyin Atay gibi marka adamlar. Anladım? Allah bizi öyle marka olmaktan muhafaza et. Efendim, ondan sonra Allah Teâlâ'nın işte Her şeyde tesir oldu. Kuvvet kudretin ancak kendisinde oldu. Her kim bir iş yapıyorsa ancak Allah Teala'nın khaliki ve yaratıcısı oldu. Allah Teala'nın illetlere mebni olarak iş yapmadığı, efendim bir nedenle bir iş yapmaktan münezzeh olduğu. Allah Teala hiçbir şeyin vacip olmadı. Ya bir şey yapmamanın da zorla vacip olmadı. Yani iradesi, kudreti Ondan sonra buraya ne girdi? 28 tane itikattaki başlık görüyor. Ondan sonra efendim Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Allah'ın elçisidir. Kelime-i şahadet'in ikinci cümlesinin altına da 12 tane itikat maddesi giriyor. Buraya da ne giriyor? İşte peygamberleri tasdik etmenin vacip olması, peygamberlerin güvenilir oldukları, peygamberlerin tebliğ vazifesini hakkın bir hakkını ifa ettikleri, diğer enbiya'ya iman gerektiği, meleklere iman gerektiği, kütüb-i semaviye iman, ahirete iman. Ondan sonra, çünkü Muhammedur Resulullah demek Risalet müessesesiyle ilgili, elçilik müessesesiyle ilgili, bütün inançlar Peygamberlerin sıfatlarıyla ilgili vesaire de onun altına giriyor. Böylece ne oldu? Topladığımız zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Kelime-i Tevhidinin altında 62 tane akide başlığı 62 tane bab açacağız Bunlar Allah ve Rasulü'yle ilgili efendim, e, iman etmemiz gereken hususlardır. Onun için biz diyor birinci faslı ne yapacağız? İslam'ın beş esasından biri olan kelime-i şehadet. Aslında İslam'ın beş esasından biri olan kelime-i şehadetin nesidir? Kelime-i şehadetin ikrarıdır. Yani dille söylenmesidir. Yoksa iman şartları meselesi neyle alakalıdır? O kalpte ve akılda ve beyinde inanmakla alakalıdır. Sen hiç ağzından bir şey demesen de amen tüye inandığın zaman müslüman sayılıyorsun. Ama bir zaruretin yoksa mutlaka ne yapman lazım? Hani dilsiz değilsen, kafana silah falan dayanmamışsa kelime-i şehadeti de dille de telaffuz, ikrar etmen lazım. Çünkü iman nedir diyor? Tasdikum bil cenan, ikrarum billi san Kalp ve tasdik dille ikrar, ikrar söylemek diyor. O İslam beş temel üzerine kurdu. İslam'ın beş şartından biri dediğimiz kelime-i şehadet ne demek? Ona inanmak demek değil. Dille söylemek. O da amele giriyor. Zaten ondan sonraki 4 dörtte neden? Namaz, oruç, zekat ne? Amel. İşte o İslam'ın bir şartı kelime-i şehadet getirmek var ya, o da amel. Yani dille söyleme kısmı. Ama bir adamın özrü mazereti yoksa, bunu da dilden hala söylemiyorsa, kalbinden inansa, Biz ona Müslüman diyemeyiz. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şöyle diyemeyiz. Ya şimdi kız alınacak, kız verilecek, Müslüman mezarına gömülecek, şahitlik yapacak Müslüman mı, değil mi dediğin zaman bir adam hiç gelmeydi sadet söylemiyor. Söyle desen söylemiyor. Dilinde de bir mazereti yok. Biz bu adamın şimdi Müslüman olduğuna hükmedebilir miyiz? Neden? Kalbine Allah vakıftır. Ben ne bilim kalbinde ne var? Dille söylemesi esasen bizi de talığı bizi ilgilendiriyor. Onun için, kalple tasdıktan sonra dille de ikrar zorunludur. Ama bu, şeriat hükümlerinin dünyada Müslüman olarak ona icrası bakımından zorunludur. Aksi takdirde, bir adam kalbi imanla doludur, bazı nedenlerle kelime-i şehadet söylememiş. Yani ortamda kimse duymamış, kendi kendine söylemiş olabilir ama milleti şahit etmemiş. Bilmem ne. Allah buna ne yapar ahirette? Allah Teala, tabi burada bu günahkar oluyor, zarureti varsayı söylüyor. E zarureti varsa falan zaten biz yine Müslüman diyemiyoruz dilinden duymadık diye ama biz zarureti varsa da kendi biliyorsa da Allah'la arasında Allah ona Müslüman muamelesi yapar mı ahirette? Yapar. Anladınız mı? Onun için İslam'ın beş şartı amelle alakalıdır, dille ikrarda zikirdir ve ameldir. Ama imanın varlığına bizim açımızdan delil olması bakımından önem arz ediyor. Yoksa iman nedir? Altı esasa inanmaktır. Böylece bu fasıl Kelime-i hakkında el i Sünnet'in inancını tercih edecektir. فَنَقُولُ Başlıyoruz söyleme وَبِلَّهِ التَّوْفِقُ Bizi muvaffak kılması, rızasına uygun inançlara ulaştırması, razı olduğu şekilde Ehl-i Sünnet'e göre inandırması ancak Allah'ın yardımıyla olur. Yoksa biz bize kalsak, bu kadar profesör bulamamış, bu kadar akıllı bulamamış, bu kadar paralılar bulamamış, Bizim gibi garibanlar, saflar, Ertuğrul'un özgürklerinin dediği gibi körler sağırlar, birbirine ağırlar, bizim gibi adamlar. Nasıl bu eli sünneti bulmuşuz? Ve billahi tevhid de ondan. Muvaffak kılmak ancak Allah'tandır. Kulunun fiillerini, inançlarını, huylarını, amellerini rızasına uygun yaparsa o onu muvaffak etmiş demektir. O kula ne denir? Muvaffak olmuş kul denir. Allah cümlemizi muvaffak et. Amin. Amin. Önümüzdeki... Derslerde devam edeceğiz. Dersimiz başladı. Elhamdülillah. Şeytanın bacağını kırdık. Bu gece bayağı bir şeytanın bacağını, kafalarını da kırdık. Şimdi ondan sonra şeytanlar çoktu bu gece. Onun için e, bize engel olmak istediler dersimize, mani olmak istediler itikat konularına girmememiz için. Efendim fitneler çıkartan şeytanlar oldu. Minel cinneti ve'n nas. Ama biz ne yaptık? Bacağını kırdık, kafasını kırdık şeytanın. Derse başladık mı? Başladık. Besmele'yi çektik şimdi bundan sonrası gelir inşallah. Tamam kardeşlerim.